Vama künal nehteriyel olana hedan Allah. Vama tovün qiyuat sâmi Allah bilâh. Lâqad jät rûsül Muhammed. Allahum cûnî ala. Muhammed. Allahum cûnî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 Hassantukum bil hayyil qayyum lezi la mutebeda ve defa'tu ankumussu ebi la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim. Bundan sonra inşallah Perşembe sohbetleri, bu mübarek Cuma gecesinin sohbetleri de Lale Gül FM'den verilecek. Ama cemaate gelmek bu ilim meclisine iştirak etmek bunun fazileti başka bir şey. Bunun yeri dolmaz. Salı akşamları artık burada toplanma olmayacak. Salı akşamları e, radyodan takip edilecek. Sadece Perşembe akşamları bir de pazar günü şifa Şerif dersi var. Onu da hanım kardeşler de iştirak edebiliyorlar. Bu pazar ikindi müteakip, şifa şerif tersi olacak. Hanım kardeşlerimiz o derse gelebilirler. Salı akşamları e, efendim buradaki içtimaat terk ediyoruz. Onun için bunları duyurmuş oluyoruz. Şimdi radyolardan da dinleyenler, insanlar birbirlerini haberdar etsinler. Efendim, sohbet olduğuna değer. Cuma gecesidir. Fazileti çoktur. Biz de ona göre konuşmaya gayret edeceğiz. Mühim olan bu ilimler erbabına ulaşsın. Allah herkese hidayetler yaratsın. Amin. Amin. Gelir ayak biraz şekerim düştü. Tam sekiz çeyrek geçene yani 67'ye düştü. 13'ün zorlandım. Biraz tabii şekerli su bir şeyler içtim ama gözümü görüşümü bozuyor kitapları görmemi bozuyor. Beynimiz biraz dağıtabilir. 13'ün için ama saatli bir sohbettir. Dersimiz saatlidir. Sizi daha fazla bekletemezdik. E, bu da tabii bizim elimizde olan şeyler değil. allah Teala dualarınız bereketiyle şifalar ihsan eylesin. Amin. Amin. Bugün yine bazı tedavi merkezlerine gittim. İşte check-up gibi Cihazlarla bakıyorlar. Doktor dedi senin bir kafan çalışıyor hoca dedi. Beynin dedi açık dedi. Başından aşağı her taraf arıza var. Her taraf. Omurgasından, böbreğinden, damarlarından, ciğerlerinden her taraf bozuk yani. Ne yapalım? Böyle Rabbimiz takdir etti. Biz buna sabretmeyeceğiz, razı geleceğiz. Sabırdan da ileri olması lazım ama makamımız buna müşahit değildir. Allah rıza makamına yükseltsin inşallah. Sabır hafif kalır. Çünkü İmam Rabbani Hazretleri öyle buyuruyor. Sabırda yine bir kerahat olur, belki isteksizlik olur, zorla katlanmak olur diyor. Onun için sabredin de diye demek istemiyorum diyor. Razı gelin diyor. Razı gelin. Madem Allah'ımız Sevgili Habibimizdir, dostumuzdur, Mevlamızdır. Yarımızdır, yardımcımızdır. Anamızdan babamızdan çok acıyanımızdır. İşte Rahman ismi şerifi yazıldı. Arifan dergisinde mesela o Rahman ismi şerifi hakkında bir bilgi var. Devamlı Bismillahirrahmanirrahim okuyoruz. İlk isim Allah, Celle Celle, ikinci isim Rahman. Üçüncü ismi şerif Rahim. Şimdi bu ay Rahim ismi şerifi yazılacak. Bunları çok iyi takip etmek lazım. O Rahman ismi şerifinde çok malumat yazıldı mesela. Allah'ımız kullarına anasından babasından çok acır. Ama hastalık veriyor, dert veriyor, musibet veriyor, keder veriyor. E, halbuki anne babası insana bunları yapmaz. Bunun manası nedir? Orada okuyun. İzahlar vardır. Çünkü Allah Teala kulunu ahirette rahat ettirmek istiyor. Derecesini yükseltmek istiyor. Veya günahları var. İstighfarla telafi olmuyor. Dünyadaki amelleri dere o dereceye, Allah'ın yazdığı dereceye çıkmasına yetişmiyor. Mevla da böyle hastalıklar, musibetler, sıkıntılar vererek kulunu temizliyor. Allah Teala Bizim hakkımızda hep hayır yapar, hiç şer yapmaz. Ama bizim kasır akıllarımız bunu bazen anlamaz, şer zanneder. Halbuki altında aslan yatıyor. Rabbim Tebareke ve Teala. Tabi biz konuşuyoruz. Konuştuğumuz halde başımıza gelende efendim, Helima'nın Ağa Ağa'nın merkebi kağıtçı gibi suya düştüğümüzde yüzmeyi unutuyoruz. Biz bunu anlatan, konuşan, duyuran insan olduğumuz halde Allah'tan en çok korkmamız gereken kişiler olduğumuz halde biz daha bunu becermiş değiliz. Ama yine de muru bil ve in bi siz amel edemeseniz de siz iyiliği emredin. Ve enhu alil munkeri me Haramlardan, yasaklardan insanları sakındırın. Hepsinden kendiniz sakınamasanız da. Bu da ayrı bir vazifedir. Biz onun için hakkı, doğruları duyuruyoruz. Ben size teminat veriyorum. Allah'ın izniyle ahirette görüşürüz. Asla bir konuştuğumdan, amel eden, yazdığımdan, konuştuğumdan, amel eden zarar görmez. Hiçbir konuştuğumda yanlış fetva olmaz. Hiçbir konuştuğumda İslam'a, şerata, ehli sünnete zıt bir beyan olmaz. Zaten ben size konuştuklarımla amel edebilirsiniz, güvencesi veriyorum. Yaptıklarım hususunda herkes Allah ile arasında hesabı var. Allah hesabımızı yesir etsin, kolay etsin. Amin. Ama... Tabi uğraşıyorlar, bu hasta halimizle de bırakmazlar. Yalanlar, iftiralar, bin türlü efendim başımıza sıkıntı açmak isteyenler mevcuttur. Allah şerlerinde muhafaza eylesin. Amin. Allah Celle Şanuhu Celle Celaluhu şerlerini başlarına sarf etsin, çevirsin. Amin. Kazıkları kuyulara düşürsün. Fazl-ı bizi selamete çıkarsın. Amin. Evet, insan... Hasta insandan çok uğraşmaması lazımdır. Çünkü tabi zulme uğrayan, hastanın duası kabuldür, zulme uğrayanın duası kabuldür. İnsan mazlum olursa, yani zulme uğramış durumda olursa, kafir de olsa duası dünyada tutar. اِتَّقُوا دَعَوَتَ mazlum, Haksızlığa uğrayanın bedduasından sakının. فَاِنَّ اُلَيْسَ بَيْنَهُ بَيْنَ اللّٰهِ hijab. Bir insan bir meselede haksızlığa uğradıysa, o namaz kılmıyor da olsa, anlıyor musun? Günahkar da olsa, hatta öyle bir yani kafiran, facir olsa, kafir olsa, bir meselede birisi ona zulmettiyse, o kendisine zulmedene beddua yaparsa, Allahü Teala'ya o perdesiz ulaşır. Ve ma du'a ul kafirin illa kafirlerin duası boşunadır. Ayet var. Ama o ahiret hakkındadır. Dünyadaki duaları kabul olur. Mesela iblis dua etti. Rabbiyen zırni, ilahe mübâthûn, Ya Rabbi insanların diriltileceği güne kadar bana mühlet ver dedi. Mevla ne cevap verdi? Gâlefe inneke minel munzâri, ilaheum bil vaktil malum İnsanların diriltileceği güne kadar müsaade vermem sana ama belli bir zamana kadar işte Dehabbetülah çıkacak, onu gebertecek. O zamana kadar e, sen müsaadelisin. E, bir de yaşatılanlardansın dedi. Yani sadece sen yaşatılmıyorsun, başkaları da var. Melekler öyle yaşıyorlar. Bazı vaatleri göre Hızır Aleyhisselam, İlyas Aleyhisselam'da da müsaade var. Mesela. Sen müsadelilerdensin dedi. Onun için Allah'ın dostları dua ederlerken, Şöyle niyaz ediyorlar. Diyorlar ki Ya Rabbi, sen iblisin bile duasına icabet ettin. Ben de iblisten beter değilim ya. Beni de kabul eyle diyorlar. Onun için bir insan zulme uğrarsa, haksızlığa uğrarsa, kendisine zulmedene dua yaparsa, o mutlaka yerini bulur. Ondan sonra geceleri zulme uğrayan insan bir ederse zalim rahat edemez. Ne diyor? Nemet uyunuke vel mazlum muntbihun تدعو يدعو عليك وعين الله Sen uyuyorsun yattın aşağı. Adama haksızlık ettin, iftira ettin, zulmettin. Sen uyuyorsun ama mazlum uyanık. Allah'ın Celle Celaluhu zaten uykudan münezzeh mazlumda uyanık allah Teala onu dinliyor. Onun duasını kabul ediyor. Onun için ne buyuruyor yine Abdülkadir Geylani Kaddes allah onun kitabında çok bunlar var. Sihamu leyli <Sessizlik> la tuhti ve lakin leha emedun velilemedin gıza'u gecenin okları şaşmaz. Gece atılan oklar şaşmaz. Yani gece duaları hedefe sabit eder. Sen beni aciz görürsün, zayıf görürsün, hasta görürsün. Benim hakikaten hiçbir kuvvetim yok. Ondan sonra uğraşalım bununla. Çok karıştırırlar arkamı benim. Ama bizim Allah'ımız var Celle Şahallahu Celle. O bizim işlerimizi bugüne kadar yürüttü. Bundan sonra da ona güveniyoruz. Evet. İnne veliyyallahu lezî el kitâb. Benim sahibim kitabı indiren Allah'tır Celle Şahine Celle. Yani Kur'an-ı Kerim'de Hud tehdit ettikleri vakit Hud Aleyhisselam böyle cevap verdi kavmine. Efendim şantaj yaparlar, tehdit yaparlar. Şunu konuşma, bunu deme, şunu yapma, bunu etme, buraya gitme. İnsan hayatını kıskaca alırlar. Doğruyu söylediğim vakitte insanlar ayrı uğraşır, cinler ayrı uğraşır, şeytanlar ayrı uğraşır. E doğru laftan haz etmeyen çok var. Hak, hak zor gelir, acı gelir. Ona göre bir planlar kurmuşlar. Bir düzene sokacaklar ortalığı falan. E benim gibi birkaç kişi kalkıp da doğruyu konuşunca iş bozulur. Plan bozulur. Bu ılımlı işler, bu ılımlılıklar, bu diyalogçuluklar, bu efendim sus otur aşağı şeyleri çoğu insana tutar. E benim gibi bir iki tane çıkar onlara tutmaz. E bu sefer de ne yaparlar onları başka şekilde bastırmayı düşünürler. Her türlü plan yaparlar. Ama وَمَكَرُوا وَمَكَرَ Allah. Onlar bir tuzak kurarken Allah karşılığını kurar. Vallahu خَيْرُ الْمَاكِر۪ينَ Tuzak kuranlara cevap verenlerin en hayırlısı Allah'tır. Bu ayettir. Onun için biz ne kadar yaşayacağımızı bilmiyoruz. Önümüzde kaç günlük hayat var, kaç nefes var bilmiyoruz. Bu nefesleri hakkı, tebliğ, doğruyu anlatmak uğrunda Harcamaya inşallah niyet ediyoruz. Allah niyetimize göre nasip etsin. E şimdi değer mi yani birkaç nefes daha yaşayacağız. E hakkı söylemeyelim. Dilsiz şeytan olalım. E sessiz kalalım. Bu kadar yanlışları görmezden gelelim. Şimdi adam diyecek ki İslamiyet Kur'an Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ehli kitabın Müslüman olmasını hedeflemiyor. Onlara Müslüman olun diye tebliğ yapmıyor. E bunu bir adam diyecek. Biz buna cevap vermek durumundayız mı Yanlış konuşuluyor. Adamın ismi, vasfı, unvanı ne olursa olsun. Hakaret etmiyoruz. Ama yanlışları beyan ediyoruz. Adam bizim peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem hakaret edecek. Şan'ın şerefini tenkıs edecek. Değerini düşürmeye çalışacak. Yok o kadar abarttıkları gibi değil ya o peygamber diyecek haşa. Bunun üzerine kitaplar yazacak bu kadar. E bütün hacı hocam Müslüman geçinen de bu adam alim adam diye onu dinleyecek. Onun edebiyatına hayran olacak. Lügatına falan efendim... E, aşık olacak meraklı olacak E biz ya bak bu yanlış söylüyor bu kadar hadis-i şerifleri inkar ediyor bu kadar rivadeleri inkar ediyor e, dediğimiz vakitte efendim e, kötü olacağız efendim, fitneci olacağız ortalığı ne karıştırıyorsun sus otur aşağı bize böyle diyecekler hiç karşı tarafa sen niye peygamber hakkında böyle hadisleri inkar ediyorsun diyen olmayacak gelip bize sus diyecekler otur diyecekler bu olacak iş değil biz konuşursak ya doğru konuşacağız ya sükût edeceğiz. Bu cemaatler, bu dersler devam edecekse Allah daim eylesin. Amin. O hak üzere devam edecek inşallah. Yoksa tabii ki yine ilim meclislerinin faziletleri inkar edilemez ama e, insanlara şuur veren efendim, itikatları hususunda onları ikaz eden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itikatları konusunda ulemaya, evliyaya İntisapları konusunda onlara e, efendim uyarılar yapanların dersleriyle sadece efendim şunu zikredin, şunu yapın, 5-10 dakika böyle faziletli amellerden konuşup da e, kapatanın dersi bir olmaz. Dersler ihtiva ettikleri konulara göre değer kazanırlar. Bizim bu derslerimizde itikattan geçer, fıkıhtan geçer, amelden geçer, fazali amelden, zikirden geçer, her türlü menkıbelerden geçer. Yani bir saat, bir buçuk saat içerisinde birçok cennet bahçelerine yol düşer yani. Çok yerler dolaşılır yani burada. Onun için de insanlar usanmazlar. Elhamdülillah zevk alırlar, feyiz alırlar, bereket alırlar. Biz tabii gezdiğimiz, gördüğümüz yerlerde, duyduğumuz haberlerden seviniyoruz. Birçok insanların hidayet bulduklarını, haramları bıraktıklarını, namaza başladıklarını, zikre döndüklerini... Ve yanlış konuşan insanların fikirlerini terk ettiklerini duymak bizi sevindiriyor. Allah Teala kimlere hidayet yaratacaksa onlara bu dersleri nasip edecek. Ama sizler sebep olun. Sizler sebep olun. E, bu sebep olmanızdan dolayı da çok mükafatlar alırsınız. Bu dersi yapan ne alıyor? Allah katında bir sevap kazanacaksa. O insana sen aç şu kanalı. 88.4 sekiz nokta bak sohbet var aç şimdi hadi dinle bakalım diye sebep olsa o adam da onun sebebiyle dinlerken hidayet bulsa aynı o sohbeti yapan ne kazandıysa ona onu aç diyen aynı kazanır şu yazıyı oku diyen aynı kazanır ulaştıran aynı kazanır sebep olan aynı kazanır Allah niyetlerimize göre yani herkes hoca olamaz ama en azından dinleyen olur yardım eden olur destek veren olur Efendim ulaştıran olur. Böylece mutlaka dünyanın genel manadaki lanetliliğinden, uğursuzluğundan, şerrinden ilimle uğraşanlar, okuyanlar, talebeler, alimler, müteallimler, şamii'ler, dinleyenler, en azından nasırlar, yardımcılar kurtulur. Kurtulur. olur. Evet. 13'ündür ki şimdi 54 farzdan yine biraz ileri gideyim dedim de, çünkü öbür ders buna kadar değil, bundaki maddeler fazla diye, 10 12.ye zannedersem gelmiş olabiliriz. Öyle mi? 12.ye mi geldik sayı? He? 12. ders efendim, 54 farzın, 11.si şükür hakkındaydı. Şimdi...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 Felci oldu mesela o 15 senedir sandalyede duruyor ama e, zikrediyor efendim vazifelerini yapıyor e, sohbetleri dinliyor kitaplar okuyor böylece cennet hayatı yaşıyor yani cennet hayatı yaşıyor. maşallah ya yine de Allah'ımız şifa versin acil şifalar versin e, ama şimdi namazdan zikirden ibadetten mahrum olan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 Ve azap var. Ee, onun için Resulullah ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? O e, kendini kılıcına saplayan kişi hakkında hadisi kutsi. Şimdi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bulunduğu ortamda devamlı vahiy geliyor. Çünkü ne diyorum size? Hadisler de vahiydir. Hadislerle ayetlerin vahiy olmak bakımından hiçbir farkı yoktur. Bunu devamlı üzerine basarak söylüyorum. Hadislere iman sohbetini Alıp bakanlar, okuyanlar, dağıtanlar Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sünnetine, hadislerine büyük hizmet etmiş olurlar. Çok şefaate nail olurlar. Orada ilimler var. Ama şimdi, geçen çocuklar diyor ki o, sosyal hocası diyor, geldi okulda diyor bize ki hadislere ne gerek var hiç yahu sen bir de sosyal hocası sen git Himalaya kaç metre onu söyle yahu sen ne işin var burada şimdi girdin buraya bu konuya ama girer çıkamaz işte, öyle bilir bilmeden konuşuyorlar. E şimdi ilahiyatçı adam kalkıp hadislere ne lüzum var derse sosyalci daha efendim desteksiz atar. E bu sefer çoluk çocuğun kafasına hadisler yok, işte lüzum yok bilmem ne. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı ortamdaki her hadisede, her olayda, vuku bulan her meselede hemen devreye Cibril aleyhisselam giriyor. Ama illa Cebrail aleyhisselam gelmekle de olmaz. Bazı kere rüyada da gelir o da vahidir peygamberler hakkında. bir enbiya vahyun. Bazı de kalbine ilham şeklinde gelir. Onun kalbi bizim kalbimize benzemez. Oraya da yine şeytanın yaklaşması söz konusu değil. Masum olduğu için peygamberler salavatullah ala nebiyyi alim o da vahye dahil olur. Vahyin birkaç çeşidi var. Ne buyuruyor? Baderani abdi nefsi nafsi haramtu alel Şimdi bu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 O sebep oldu. Ben de ona cenneti haram ettim diyor. Mesela şimdi. Işte. E bunları insan düşünmesi lazım. Burada birkaç günlük hayat insan hakikaten bunalır. Yani bir de bunalma sebeplerine baksana. Sevgilisi terk etmiş. Allah. Allah. Bundan sebep adam intihar eder mi? Deli misin sen ya? Rabbin terk etmesini. Rabbin terk etmesini. Nedir bu? E bir, bir kadın çok seviyorum. İşte bu kızı çok seviyorum. Yok şu oğlan çok seviyorum. Cık. Zaten nikahsız olan sevgiler tamam sevgi gönül işidir o elde değil ama ee, halvet olursalar ve cahir ee, birleşmeler olursa o zaman harama girerler ama insan kalbinde bir sevgi olur onu defedemez yani kovamaz elinde değil kapısı yok ki açasın da çıkarasın süpüresin falan Zikirlen dua ile yine Mevla Teala hayırlı inşallah aranızı birleştirir evlenirsiniz hayırlı dese Allah ta, herkese hayırlısını nasip eder ha böyle dualar edilir ama şimdi Bakıyorsun ne kadar ufak meşelelerden efendim e, borçlardan efendim kredi borcudur şudur budur insan intihar etmek hiçbir zaman için ne değil? Çözüm değil. E şimdi allah Teala ölmeyi bizim elimize verseydi yani istediğiniz zaman öldüreyim sizi buyursaydı. E tabi insanın yanına tak eden çok olaylar olduğunda hemen al beni diyebilir. Ama sonra bakıyorsun ki o hadiselerin bir çoğunu atlatan kişilerden biri olarak, bakıyorsun bir hadise geçiyor, bir sıkıntı geçiyor, Ondan sonra bakıyorsun ne kadar hayırlar olmuş, ilimler olmuş, faydalar olmuş. Yani ben o anda ölmek isteyecektim, ölçecektim, ne faydası var? Onun için hadis-i şerifte ne diyor? La yetemenne enne hadukumul mevteli Başınıza bir bela gelse, bir sıkıntı gelse sakın ölüm istemeyin.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 Ne diyor? Babu min ilim, ilimden bir mevzu. Mesela biz burada ilimden kaç tane konu duyuyoruz? Nete <gülüyor> Biz onu öğreniyoruz. Habu ile inamim yetirakatin? Çatova. 100 rekat, nafile namaz kılmaktan bizim için daha sevgilidir. Yani iş, Cuma gecesi fazileti çok insan dayaves ediyor, çok ibadet dediğim falan ama. İşte 100 rekat da bayağı bir meseledir. E bir de patküt kılma, kılana göre bir şey değil de, hakkını vereyim diyene 100 rekat bayağı bir vakit alır. Ama diyor, bir ilmi mesele duysak, öğrensek, 100 rekat nafileden bize daha sevgilidir. Ve bâb-u minel ilmi nüallimu, ilimden bir mesele öğretsek, insanlara öğretsek, bir mesele öğretsek, umilebiyevlemi <gülüyor> umet,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 Allah katındaki eftaliyetini bildiklerine göre tercih ediyorlar. Onun için burada Allah için toplanılıyor. Efendim bir meclise gelmek, bir ilim meclise gelmek için bile insan yaşasa değer. Bir cuma gecesi ihya için yaşasa değer. Şimdi Rebü'l-Evvel geliyor. Mevlid ayı giriyor iki üç gün. Pazartesi gecesi rebül evelin birinci gecesi inşallah. Şimdiden tebrik ediyorum. Mübarek olsun. Yani büyük bir bayram, büyük bir kutlama, sevinç, feraha Gark olacağız inşallah. Kainatın Efendisi teşrif etti sallallahu aleyhi ve sellem. Bir on ikinci gece, Mevlid gecesi, yani alemler nura gark olacak. Tekrar ediyor, devam ediyor onur. Elhamdülillah. O sevince değer mi şimdi? Yani insan yaşarsa bunları tekrar tekrar müşahede eder, görür. Onun için, efendim, sabır, bütün bu nereden gelir? İnsan ayet bilse, hadis bilse,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 Rıza çok önemlidir. Efendim, bu bir rıza lokmasıdır. Ne diyor? Yemezsin demedin mi mi diyor? Ne diyor? Şahit söylüyor. Allah dostlarını söylerdir. Onlar Onlar hepsini kaside yapıyorlar, def belek gidiyorlar ama sen ona bakma. O evliyaullah'ın e, sözleridir onlar. Değil mi? Bu bir rıza rıza lokmasıdır. Evladım diyor. Geldim bu yola gir, giriyorsun. Efendim işte ben de zikir alayım, tasavvuf öğreneyim, şudur budur, tekkiye kayıt olayım. Tamam da. Burada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 Çocuk evden halları çalsa, götürse, satsa, oho, bu ben çocuğum demez, basar bedduayı yani. Etmemesi lazım ama, yani kendine yarayan kısmıyla sever. Kendine zararlı olmaya başlayan her şeye kızar. Onun için insanın en başta sevdiği canıdır yani, nefsi diyelim. Hepimiz hakkında bu geçerli. Canından ileri sevmek o yüksek bir makam. Allah'a ne kadar seviyorsun? Efendim, canımızdan çok seviyoruz. E zaten şimdi, başka da bir şey diyemiyor ki, canımı fazla seviyorum dese, yavur olacak. yavur <gülüyor> olmayayım diye tabii. Herkese sorsan, Allah'a, en çok Allah'a seviyoruz, öyle değil mi? E başka bir şey de, de, göreyim yani. Diyemiyorsun ki. Ama yaşantıda durum nedir? Zevken durum nedir? Halen durum nedir? Tatma bakımından meseleyi. İşte, kulluma bu habibu habibun. Madem Allah'a, canından çok seviyorsun, o sevgilinin her yaptığı sevgili gelmesi gerekiyor.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 Ne diyordum? Geçen bir kere de yine anlatmıştım. Adamı, bir kıza aşık olmuş artık. Ne olmuş aralarında? Mesele değil de. Onu bırak diye de sopa atıyorlar ona. Yüz tane falan kamçı attılar. Yani İslami ceza değil bu. Rastgele işler yani. Aşiret işleri gibi falan. Bırak bunu diye falan. O da hiç kık demiyor yani. Kık demiyor. Sonra 99 sopa yedi falan. Çıt yok. Bir tanesinde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 İdâm Rasûlü Abdî, kulumu hasta ettiğim zaman felem yeşguni ilâ wâdihi. Hasta ziyaretine gelenlere beni şikayet etmezse diyor. Allah Allah. Görüyor. Senin ne diyeceğini biliyor. Ebdeyt ebdeltu lahmân khayran min ve demen khayran min Ona diyor öyle bir et veririm ki o taşıdığı vücudundaki hasta etlerden daha hayırlı olur kanını da değiştiririm diyor o hasta kandan daha zaten bütün hastalıklarda illa kan kirliliği vardır kanla vücuttu biliyorsunuz bütün hücreler kanla çalıştığı için efendim bugün de doktordan geldi zaten baya da bir bilgim var size yarım saat kadar bilgi verebilirim yani bu kan meselesi hakkında etler meseleleri hakkında falan barak adam da anlatıyor anlatıyor ben de dinledim yani şimdi tabi ki vücut kanla çalışıyor ama Allah Teala adamı kansız da yaşatabilir mi?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 Dedim ona ki mesela bir hadis-i şerifte Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İzâ qabazallahu Allah bir kulunun çocuğunun ruhunu aldığı zaman o kulunun ne yaptığına bakar. Eğer o elhamdülillah ala kulli hâl inna allah ve inna aleyhi e Biz Allah'ın malıyız, onun mülküyüz, o verdi, o aldı. İnna lillahi ve Resulullah çocuğunu vefat ettirdiğinde sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim oğlu veren o, alan o. Verdiği onun aldı onun. Ve kullun indehu bi eceli mücemma. Her şeyin eceli var, vakti saati var. Ha, bu demesi gereken bu. Böyle bir da bulunursa inna lillahi ve inna ileyhi demek istirca demektir. Efendim Allahu Teala meleklerine sorar. Tabi Allahü Teala her şeyi yapandır, yaratandır ama böyle şahitli, ispatlı, yazışmalı işler yapar. Rabbimizin ahlakıdır bu, sünnetidir bu. E <gülüyor> kabas Kulumun çocuğunun canını aldınız mı? Soruyor meleklere. Ne kalı Aldık ya Rabbim. Emir kulu melekler, acısalarda bir şey yapamazlar. <gülüyor> Kulumun gönlünün meyvasını aldınız mı?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 Yani yaklaşım tarzı olarak ayet hadisi yanlış okumam da. Mesele ne? Kelimun nase ala kadri akulim. İnsanlara akılları, havsalelerinin aldığı ölçüde nispette söz söyleyin. Bu hadis şeriftir. Yani ayet hadisi anlamayacak adama da ayet hadis okumak da o da iyi bir şey değildir. Alay konusu olur. Ama ben teke teke çıktım. E ben orada herkese göre konuştum. Kimisi alay eder, o başka.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 ben senin yerinde olsam böyle daya sabretmezdim. Bak şimdi bak, görüyor musun şimdi? Şeytan, şeytan alüzyüm yok. Şeytan emekli, istirahate ayrılmış. Adam geliyor diyor ki, ben senin yerinde olsam böyle sabretmezdim. Ne abardın? Kırar geçirirdim ortalığı. Numara ha? Kendisine bir şey yapacak hali yoktu. Adamı kaza getiriyor. Yahu kardeşim, Allahü Teala buyuruyor ki ancak birbirine sabrı tavsiye edenler zarardan kurtulurlar.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 Sabrın hiçbir mükafatı olmasa ya ben bu işe sabredeyim Rabbim beni sevecek. Böyle düşünsen bu bile insanı sabra teşvik eder. Allahu Teala'nın özel muhabbetini, sevgisini kazanmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: "Sabru nisfu'l iman." Sabır nedir? İmanın yarısıdır. Çünkü iman el-iman nisfan iki parçadır. Bu hadis çok geçiyor. Fenisbun sabr, bir şükür. Yarısı sabırdadır, yarısı şükürdedir. Çünkü insan yaşadığı sürece iki şeyle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 Ya şeytan zaten kaçıyor kaçıyor. Ezan'dan kaçıyor, kamet'ten kaçıyor. Velev zuratun yellene yellene kaçar diyor Buhari hadisinde. Zorundan hiç istemez ezanı, kameti duymayla. Ama adam namaza başlarken diyor gelir diyoruz. Gür geziyor. Şunu hatırla, bunu hatırla. Şu şöyle oldu, bu böyle oldu falan. Zaten selamı zor verirler. Fark eder misiniz? Siz de, de oluruz. Bu da selamü aleyküm der hemen. Ya şu ne oldu?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 Pasifkandan kurtuluş afiyeti o başka bir şey. Ama zahiren afiyet bildiğimiz belasızlık. Yine hadis-i şerif: "Es-sabru kenzün min kunuzil Sabır nedir? Cennet hazinelerinden bir hazinedir. Aç ne buyur Resulullah: "İnne ma yuvaṣṣabirūna ecrahum biğayri hisab." Her gece ecri sevabı verilecek. Efendim, hesap edilecek, verilecek. Ne amel etmiş bunu? Ne alacağı var bu? on bire yüz katla ver. Fakat sabredenler getirilecek. Mevla bulacak. Bunlara tartı, mizan kurmayın. Bunları böyle koyun. Bunlar dünyada çok sabrettiler. Ne olacak? Bunların başından aşağı sevapları, mükafatları, dereceleri akıtın. Onlara öyle bir tartı, yani bir ayrı hesap, bak hesapsız sabredenleri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 Sultanlar da mezarda, göksullar da mezarda, ağlarda, zalimlerde, mazlumlarda, hepsi mezarda. Hepsi bitti, hesap başladı. Tamam. Hesap başladı, amel bitti, hesap başladı. Onun için sonuna bakalım. Sonu muteber. Rabbimizin rızası üzere gittikten sonra e, sabredene işte hesapsız mükafat verilecek ayet kelimesi kerimesi hiçbir amele karşı vaat edilmemiş hesapsızlık. Sevap bakımından. 13. Cennet hazinelerinden bir hazineler. Yine bir hadis-i şerifte. فِي الصَّبْرَ عَلَىٰ مَا يُكْرَوْ خَيْرٌ كَثِيرٌ وَعَلَمَنَّ فِي الصَّبْرَ عَلَىٰ مَا تَكْرَوْ خَيْرٌ كَثِيرًا Diğer rivayetinde var. Şunu bil ki diyor, istemediğin şeye tahammül etmende çok büyük hayırlar olacak. Hepiniz hakkında geçerlidir bu. Şer görürsünüz, hayır olur. Hayır görürsünüz, şer olur.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 70 küsur şubedir. Yani faziletli ameller imandandır. Bir parçadır. Mesela imatatü'l-ede anittarik şubetümnel iman. Yolda bir taş görsen birinin ayağına çatar veya bir ama gelir. Gözü görmeyen birinin dikkatli dağılır gelir vurur taşa düşer bir yeri kırılır. O taşı kenara çeksen bu da imandan bir şubedir mesela. İman sorulunca ne buyurdu? Sabır <gülüyor> o. İman nedir? İmanın bir parçası sabırdır.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 Ben değer vereceğim adama, dünya malını çok vererek değer vermem. Değer verdiğimi göstermem. ''Ve lâ ühînü men ehentü bi kıllet ya'' Ben alçak edeceğim adamı da, fakirlikle, dünya azlığıyla alçak etmem. ''İnne mâ ükrimü men bi ta'ati ve ühînü men ehentü bi masiyeti'' Ben kime namaz, abdest, ibadet, zikir, Kur'an, sohbet, ilim, fıkı nasip edersem, ona değer verdiğimi göstermiş olurum. Ben kime günah takdir ettiysem, adam,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 İnne ma Allah kullarından ancak merhametlilere merhamet eder. Acıyanlara acır. Hepten ağlamamak, taş gibi olmak da merhametsizlik göstergesidir. O Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bil mu'minine raufur rahim. Allah'ın rauf, rahim isimlerini almıştır. Esirgeyen, acıyan sallallahu aleyhi ve sellem. Ağlamaz olur mu? Ağlamıştır. Efendim, merhamet adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torununu Hazreti Hasan'ı Hüseyin'i öperdi mesela. Birisi gördü. a torununu mu öpüyorsun? Benim şu kadar çocuğum var şu kadar seni. Birini öpmedim. Resulullah Allah yenzihu rahmeti. La yenzihu rahmeti illa min kalbi şakri. Allah merhameti ancak dedi bedbaht eşkıya adamların kalbinden acıma sevme duygusunu alır. Sen bedbahtsan ben ne yapayım? Ben e, rahmet peygamberiyim. Dolayısıyla yıl rahme e, Ben öperim torunumu. Severim. E öldü mü ağlarım. İnnel aine tetma vel kalb yahzen. Gözden yaş akar, kalp de üzülür ve inna ya İbrahim le Oğlum Ey İbrahim dedi senden ayrıldığımıza üzgünüz çok. Ama vela naqul illa Biz ancak Rabbimiz neden razıysa o sözleri söyleriz. Rabbimizin razı olmadığı bir kelam etmeyiz. Yani işte demin dediğim sabrın tarifi bu. Yoksa ağlamak sabır azıp değil. İnsan ağlayabilir. Ama bağırmak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 Sen sabrın çok sevapları vardı. Cennette dereceleri vardı. Çocuğu ölene büyük müjdeler vardı. İşte hamd köşkleri neler neler. Hepsini kaybettin. Bütün yan gelirleri kaybettin dedi. Niye kaybettin? E ben işte sabrediyorum tamam. Daha daha işte bağırmayacağım. İnnemu sabru indes sabmetil ula. Sen dedi sabır ne zaman olur? Darbeyi ilk yediğin anda olur. Darbeyi ilk yediğin anda İnne alillah diyebildin bu inne alillah meselesi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 Şehit olma haberini alır almaz inna inna bu duayı okudu. Diyor ki Allah bana diyor peygamberi nasip etti diyor. dul kaldı Resulullah onu aldı. Bak görüyor musun kocasından efendim, Ebu Seleme, Ümit Seleme olabilir belki Ebu Seleme'den çok daha hayırlısı bana nasip oldu. Niye? Resulullah'a eş oldum diyor. Sallallahu aleyhi ve Bunlar denenmiş şeyler mesela. Ama başına o bela geldiği anda bu nasip olma meselesi. Yoksa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 Tek tek amel edin inşallah. Okuyun. Hadislere iman size tavsiye ediyorum tekrar. Bu hadislere iman öyle bir mühim meseledir ki, hacısına, hocasına, herkese lazımdır. Birçok insan hadisleri inkar ediyor ve ettiriyor. Siz peygamberin yardımcıları olun sallallahu aleyhi ve sellem. Sünnetin müdafileri olun. Bu hadislere iman kitabını her yere dağıtın inşallah. Hayra niyet edin. Resulullah'ın şefaatine nail olun. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Arıfan dergisinden sefer ayının son çarşambası çıkardı gel elhamdülillah. Daha da kaldı. Pazar günü de seferin sonu. Bugün yine dua okunacak mıydı? Okunacaktı. Ben okudum. Siz çarşamba geçti diyorsunuz ama şimdi yarın da okunacak. Öbür cumartesi olacak, pazar okunacak. Pazartesi Resulullah'ın doğum ayına giriyoruz inşallah. Efendim dualara devam edin. Derginin sonunda özellikle Allah'ımızın isimleriyle zikre devam edin inşallah. Bak Esma-i Hüsna orada yazılı. 41 kere bu gece Cuma gecesi kalksan teheccüdde abdest alıp kılsan iki rekat hacet namazı 41 defa Esma-i Hüsna'yı okusan peşine ne istersen veririm diyor ya. Esma-i Hüsna orada yazılı. Erba'in-i İdrisiye İdris Aleyhisselam'a öğretilen mübarek 40 isim Öyle isimler bunlar. Allahu Teala ne buyuruyor? Bu isimlerin bereketiyle bütün peygamberleri dardan Allah kurtarmış. ''Senin ümmetinden Habibim kim bu isimlerle dua ederse muradına nail olur, üzerine bereketler yağar, kendisine güçlü bir yardım, pek yakın ve aşikar bir fetih nasip olur. Bu Esma-i İlahi'nin nurlarıyla amel defterleri kendisinin her canibi etrafı kenarı köşesi nurlanır, hayırların kapıları kendisine açılır, bütün insanların kalpleri onu sever, görenler ona meyleder, alın saçları perçemler ona boyun eğer, yakın uzak herkes itaat eder.'' Efendim asin insanlar bile onun sözünü dinler diyor ya. Bu isimler, mesela şimdi ikinci isim, önümüzdeki ay geliyor üçüncü isim. Bu isim, Ya ilahe'l-alihetir-rafi'a celaluhu, Ya ilahe, Sabahın sünnetiyle farz arasında 15 kere bile okusan, bu kadar kısa bir şey, Allah'ın izniyle çok büyük bereketler görürsünüz. Bin kere okusan, mal koyacak yer bulur, o kadar zenginlik verir, Allah devam edenlere, sıkıntısı olanlara, çoluğu çocuğu söz dinlemeyenlere, İşçileri laf dinlemeyenlere, herkes Allah'ın isimleriyle Rabbimize yalvaralım inşallah. Arif dergisinde böylece efendim layık olduğu yere koyalım. Yerlere falan atmayalım. Bunda ayetler var, hadisler var, ilimler var. Onun için Allah rızası için hürmet edelim, tazım edelim. Allah bereketini göstersin. Bunun normal mecmualar gibi yerlere atılacak bir şey değil. Mutlaka Allah'ın isimlerine tazım edelim kitap gibi muhafaza edelim. Kitabı nasıl muhafaza ediyorsunuz? Bu dergi kitaptan daha fazla malumat sahibidir. İnşallah Rabbim istifade nasip eylesin. Amin. Subhanarabbil aliyil azim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü vesselam aleyhi seyyidil murselin Muhammed ve alihi ve sahbi ecmaîn. Allahümme innena neseluke'l cennet. Na'ûzü bike minen nâr. Allahümme innena seluke ridâke vel cennet. Na'ûzü bike min sekatike vel nâr. Allahümme innena neseluke'l cennet ve mâ karaba ilayha min kavl ve amel ve بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ Maqar Rabbilahın qauli muamel. Allahu minnasilukem ve kıyıma silekem nabiukem Muhammed. Celle Allahu teala Ali ve sallamın Na'udhu bika min ash-sharr kullihi 'ajilihi wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam. ma lana min min nar. kulliha dunya akhirah. salli wa ve barik, barik. ala seyidina muhammedin nabiyul mi al habibil ali al kadri al azim al cahi ve ala alihi ve, ve, alihi ve dualarımızın kabulü ve hayırlı muratlarımızın husulü için Muhammed Mustafa'mızın Ravza-i pak Tayyibelerine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 İlahi şerefi nebiyyü sallallahu te'ala ve sellem ve aleyhi ve ruhina imam tereketine efendime ve allah